kabe Tavaf maksadıyla evinden çıkan Abbas, Ebu Cehil ile karşılaşacaktı. Yanında bir grup insanla Atike'nin gördüğü rüyayı konuşuyorlardı. Abbas İbni Abdülmuttalib'in gelişini görünce, ''Ya Eba Fadil, Tavafını bitir de gel, seninle konuşacaklarım var.'' dedi Ebu Cehil. Tavaf bitip de yanlarına geldiğinde, alayvari bir tavırla döndü ve, Ey Muttalip oğulları! Aranızdaki bu kadın peygamber de ne zaman türedi? Dedi. Sen neden bahsediyorsun? Ne peygamberi? Diye karşılık verdi Abbas. Atike'nin gördüğü rüya. Dedi Ebu Cehil. Tavırlarıyla Abbas olaydan haberinin olmadığını söylemeye çalışıyordu. Bu soruyu da... ne Ne görmüş ki? Diye cevaplayınca Ebu Cehil ciddileşmeye başlamıştı. Ey mutalip oğulları! Erkeklerinizin peygamberlik iddiasında bulunduğu yetmiyormuş gibi... ...şimdi bir de kadınlarınız mı peygamberliğe başladı? Tutmuş Atike... ...üç gün içinde başımıza büyük bir bela geleceğini söyleyip duruyor. Şayet gerçekten söylediği doğruysa... ...üç gün geçtikten sonra bunu göreceğiz. Ancak... ...söyledikleri gerçekleşmezse... İşte o zaman biz Araplar arasındaki en yalancı aile diye... ...üzerinize öyle bir hüküm veririz ki... ...ömür boyu bu hükümden kurtulamazsınız. Oradan ayrılan Abbas... ...gerçeği bildiği halde bilmiyormuş gibi davrandığı için kendini ayıplıyordu. Akşam olup da Muttalib oğulları başına toplandığında... ...bu davranışının ne kadar tepki topladığını daha net görecekti. Ebu Cehil ile arasında geçen konuşmaları duyan yanına geliyor ve... ...şu pis ve fasık adamın erkeklerinize dil uzattığı yetmiyormuş gibi... ...şimdi de kadınlara söz söyleyip hakaret ediyor... ...ve bunun karşısında sen sesini çıkarmıyorsun ha? ...diyorlardı. Bilhassa Atike binti Abdulmuttalib'in ...sırrını serişte eden kardeşine olan kızgınlığına diyecek yoktu. O kadar üstüne gelmişlerdi ki Abbas söz verdi, gidip Ebu Cehil'in karşısına dikilecek ve ağzının payını verecekti. 3. gün. Her şeyi göze alan Abbas kendince tedbirini almış ...ve doğruca Kabe'ye gelmişti. Tam tahmin ettiği gibiydi. Ebu Cehil de oradaydı. Keskin nazarlarla Abbas'ı süzüyordu. Tam yanına yaklaşıp da Ebu Cehil'e hak ettiği cevabı verecekti ki... ...devesinin üzerinde Batnı Vadi tarafından bağırarak gelen... ...damdam İbni Amr'ın sesi araya giriverdi. İmdat! İmdat! Belli ki çok önemli gelişmeler vardı. Dikkat çekebilmek için... Ebu Süfyan'ın kendisine öğrettiği gibi devesinin kulak ve burnunu kesmiş, üzerindeki palan ve eğeri parçalamış ve kendi gömleğini de parçalamayı ihmal etmemişti. Beklendiği gibi herkesin dikkati bir anda ona yöneli vermişti. Artık Mekke'ye dikkat kesilmiş ve Damdam'ın anlatacağı şeyleri merakla beklemeye duymuştu. Ah, ah, ah. ey Kureyş topluluğum! ...felaket var, felaket! Ebu Süfyan'la birlikte Şam'a gönderdiğiniz mallarınıza... ...Muhammed ve el koydu. Ona yetişebileceğinizi sanmıyorum. İmdat! İmdat! Damdam'ın sözleri... Ebu Cehil'e de, Abbas'a da her şeyi unutturmuştu. Muhammed ve ashabı bu kervanında İbni Hadrami'nin kervanı gibi olacağını mı sanıyor? Diyorlardı. Ortalık bir anda gerilmiş, zaten günlerden beri tedirgin bekleyen Kureyş bir anda savaşa kilitleri vermişti. haber zaten patlamak üzere olan Mekke'ye düşen bir kıvılcım gibiydi. Ve bilhassa Ebu Cehil gibilere gün doğmuştu. Fırsat bu fırsattı ve hemen savaş için toplanmaya başladılar. Savaşmak için elinde imkan olmayanlara zenginler imkan sağlıyor ve bu savaşa herkesin katılması gerektiğini söylüyorlardı. Süheyl İbni Amr, Zem'a İbni Esved, Tuayme İbni Adi ve Hanzala İbni Ebi Süfyan gibi insanlar, Muhammed'i ve toylukları sebebiyle aranızdan kaçıp giden ve şimdi onunla birlikte olan sabileri görmezden mi geleceksiniz? Yesrip halkının kervana ve bu kervandaki mallarınıza el koyduğunu görmüyor musunuz? Bu savaşta yer almak için mal almak isteyene işte malımız. Güç ve kuvvet isteyenlere de işte güç ve kuvvetimiz. Diyorlar şiir ve hitabetleriyle insanları savaşa teşvik edip coşturmaya çalışıyorlardı. Nevfel i̇bn Muaviye de Kureyş'in zenginleri arasında dolaşıyor ve onlardan imkanı olmayanlara yardımcı olmalarını istiyordu. Onun bu isteğine müspet cevap veren Abdullah i̇bn Ebi Rebiya, ''Şu 500 dinarı al ve istediğin gibi harca.'' diyecekti. Aynı Nevfel, Uveytib İbni Abdülhuzza'dan da 300 dinar almış, Tuayme İbni Adi de ona 20 deve vermiş, bu develerin üzerinde savaşacak olanların geçim masraflarını da üstüne almıştı. Müslüman olduklarından şüphelendikleri veya Müslüman olacağından endişe duydukları bazı insanları özellikle bu savaşta cepheye sürmek istiyorlardı. Hazreti Abbas, Hz. Ali'nin kardeşi Akil ve ile Efendimizin bir başka yeğeni Nevfel İbni Haris bunların arasındaydı. Ebu Leheb'in kendi saflarında olduğundan hiç şüpheleri yoktu. Katıksız bir kafirdi. Gelemeyeceğini ancak yerine kendisine dört bin dirhem borçlu olan Az İbni Hişam'ı gönderince kabul ettiler ve bunu problem etmediler. Ebu Leheb bu borcu sileceğini söyleyerek Az İbni Hişam'ı ikna etmişti. Atike binti Abdülmuttalib'in rüyasından bahsedip endişelerini dile getiren Ümeyye İbni Halef, Utbe ve Şeybe kardeşler, Zem'a ibni Esved, Umeyr İbni ve ve Hakim i̇bn Hizam gibi kimseler Hubel Putu'nun yanına gelecek ve burada ok çekeceklerdi. İşin garip tarafı ilk çektikleri ok savaşa katılmalarına hayır diyordu. Onlar da sonuçları açısından bu işin uğursuz olacağı kanaatinde birleştiler ve Ebu ile birlikte savaşa gitmeme kararı aldılar. Ancak çok geçmeden bu kararlarından vazgeçmek zorunda kaldılar. Zira meseleyi duyan Ebu Cehil olaya el koymuş ve onları korkaklıkla itham ederek tahrik etmiş ve yeniden savaşa çıkma kararı aldırmıştı. Bu şahısları korkaklıkla suçlayıp savaşa çıkmaya zorlayan Ebu Cehil kendisini savaşa şartlandırsa da Ümeyye İbni Halef'in endişeleri her geçen gün artarak devam ediyordu. Aynı zamanda o hem yaşlı hem de ağır bir adamdı. Kiloları sebebiyle hareket etmekte bile zorlanıyordu. Onun için savaşa gitme yerine Mekke'de bekleyip oturmayı tercih ettiğini söylemişti. Çok geçmeden Kabe'de insanlar arasında oturduğu sırada yanına Ukbe İbni Ebi Muayyatçık'a geldi. İnsanların zayıf yönlerini çok iyi biliyor ve bunu kullanmaktan da çekinmiyorlardı. Elinde... ...kandil ve yağdanlık vardı. Getirdi ve onları... ...Ümeyye'nin önüne koydu. Herkes dikkat kesilmiş... ...olacakları beklemeye durmuştu. Şöyle dedi. Ya Eba Ali... ...al da şu kandili yakıver. Ne de olsa artık sen de bir kadın sayılırsın. <gülüyor> Ümeyye gibi bir adama yapılabilecek... ...en büyük hakaretti bu. Onun için önce... Allah... ...sini de... ...geçirdiğin şeyleri de kahretsin! ...dedi ve hemen oradan ayrılıp evine gitti. Çok geçmeden o da... ...savaş için hazırlanmış... ...elinde kılıcıyla orduya katılıyordu. Ebu Cehil'in planı aksamadan işliyordu. Zira başlangıçta... de savaşa gitmemek için ısrar etmişti ama... ...Ebu Cehil... ...onu da dize getirmesini bilmişti. Bunu Ümeyye de biliyordu. Şimdi ise... ...öldürüleceğinden korkan Ukbe bile gidiyorsa... ...sana ne oluyor mesajını... ...bizzat Ukbe'nin eliyle... ...Ümeyye'ye ulaştırmış oluyordu. Aynı zamanda kendisi de gelmiş... ...ve ona şunları söylemişti. Ya Eba Safban... ...sen ne zamandır insanların arkasında kalıyorsun? Halbuki sen... ...bu vadinin efendisisin. Ve bu insanların... ...hep önünde hareket ederdin. Ebu Cehil yine üste çıkmış... Ve Ümeyye'yi dize getirmişti. Diyebileceği bir şey kalmamıştı Ümeyye'nin. Ve artık en azından Mekke'deki en iyi deveyi satın alıp onunla giderim diye düşünüyordu. Çaresiz evine geldi ve hanımına... Ey Ümmü Safvan hadi beni de savaşa hazırla. Hanımı da şaşırmıştı. Öldürülmekten korktuğunu çok iyi biliyordu. Saad İbn-i Muaz'ın sözlerini kendisine naklederken yaşadığı korkuyu hatırlıyor... ...ve bir anda bu kadar değişip de savaşa gitmek isteyişine bir mana veremiyordu. Onun için... Ya Eba Safvan. ...diye seslendi. Bir taraftan da burnundan soluyan kocasını süzüyordu. Çok geçmeden şunu sordu ona. Yesrib'le arkadaşının sana söylediklerini ne çabuk unuttun. Unutmadım... ...diye cevapladı Ümeyye. Her halinden çaresizlik okunuyordu. Göz göre göre ölüme gittiğinin o da farkındaydı. Unutmamıştı ama kendince riskli ortamlardan uzak kalarak ölümden kurtulmayı planlıyordu. Onun için müşrik ordusunun mola verdiği her yerde Ümeyye, devesini kenardaki bir ağaca bağlayacak ve kendini emniyete almaya çalışacaktı. Kervandan haber getiren Damdam'ın Mekke'ye gelişi üzerinden iki gün geçmişti ve artık Kureyş ordusu tam tekmil savaşa hazırdı. Kendilerine güvenleri tam, galip geleceklerine dair inançları da doruk noktadaydı. Onun için alımlı alımlı yürüyor ve adeta gövde gösterisi yapıyorlardı. Çok geçmeden de düğüne giden gelin alayları gibi şen ve şakrak yola koyuldular. Kendilerinden o kadar eminidiler ki savaş sonrasında alem yapmak için yanlarına içki, kadın ve çalgı malzemeleri de almayı ihmal etmemişlerdi. Başlangıç itibariyle 1300 kadar insanın bulunduğu ve bu Cehil'in komuta ettiği Mekke ordusunda 100 at ve 700 de deve var. Onlar için kervan artık ikinci plandaki bir işti. Muhammed ve ashabını şehir dışında bir yerde yakalayıp bir daha karşılarına çıkmamak üzere ve kesin olarak işlerini bitireceklerini düşünüyorlardı. Ordunun yiyecek meselesini de kendi aralarında paylaşmış ve bu yükü belli başlı kimselere ihale etmişlerdi. Mekke'den çıktıkları ilk gün Ebu Cehil 10 deve kesmiş ve ordunun karnını doyurmuştu. Usfan'a geldiklerinde Ümeyye İbni Halef devreye girecek ve 9 deve de o kesecekti. Kudey'de ulaştıklarında meşhur şair Süheyl İbn Amr kolları sıvayacak ve on devede o boğazlayacaktı. Daha sonraki günlerde ise 10 deve Utbe İbn Rebiya ve on devede Haccac'ın oğulları Münebbih ve Nübeş kesecek ve böylelikle ordunun karnını ortaklaşa doyurmuş olacaklardı. Ruhfe denilen yere geldiklerinde... ...Cüheym i̇bn Salt arkadaşlarına dönecek ve... ...biraz önce benim yanımda duran süvariyi gördünüz mü? ...diye soracaktı. Kimsenin bir şey gördüğü yoktu. Ve... Hayır. Hayır dediler. Ardından da... ...şüphesiz sen de delirmiş olmalısın. Anlaşılan seninle şeytan oyun oynuyor. Demeyi ihmal etmediler. Meğer... Cühem de uykuyla uyanıklık arasında bir rüya görmüş ve bir türlü bunun tesirinden kurtulamamıştı. Rüyasında yedeğinde bir deve olduğu halde karşısından kendisine doğru bir atlı geliyor ve Reviya'nın iki oğlu Utbe ve Şeybe, Ebu Cehil, Ümeyye İbni Halef, Ebul Bahteri ve Kureyş'in eşrafından sayılan daha birçok ismi zikredip bunların öldürüldüğünü söylüyordu. Sonra da ...hevesinin boynuna kılıçla vurup, onu askerlerin arasına doğru gönderiyor... ...boynundan fışkıran kanlar da orada bulunan çadırların hepsinin üzerine bulaşıyordu. Bu rüyada konuşulmaya başlanıp, Ebu Cehil'in kulağına geldiğinde Ebu Cehil... ...işte, Muttalip oğullarından yeni bir peygamber daha, diye tepki verdi. Ona göre, Haşim oğullarının yalanlarına... Şimdi bir de Muttalip oğullarının yalanları ilave ediliyordu. Halbuki öldürülecekler arasında kendi adı da zikredilmişti ama... ...o söylenilenleri alaya alıyor ve böylelikle bunların boş şeyler olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Arkasından da şunu ilave etti. Eğer onlarla karşılaşırsak yarın kimin öldürüleceğini göreceksiniz. Ebu Süfyan'ın gönderdiği Kays İbni İmri'ül Kays da Cuhvedinilen yerde Kureyş ordusuna ulaşmış ve Şüphesiz ki sizler kervandaki mallarınızı ve onunla birlikte olan adamlarınızı düşünerek yola çıkmıştınız. Şimdi ise hem mallarınızı hem de canlarınızı Allah tehlikelerden kurtardı. Öyleyse geri dönün. Diyerek onlara savaşın gereksiz olduğu mesajını iletiyordu. Bu haberi duyan ve zaten savaşmak istemeyen Haris İbni Amir, Ümeyye İbni Halef, Rebiyanın oğulları Utbe ve Şeybe kardeşler, Hakim İbni Hizam, Ebul Bahteri, Ali İbni Ümeyye ve As İbni Münebbih gibi bazı insanlar, geri dönüş için belli başlı girişimlere bile başlamışlardı. Ebu Cehil bu girişimi ve geri dönmek isteyen herkesi korkaklıkla itham ediyor, ve onları insanlar önünde zor durumda bırakıyor. Ayrıca Ukbe İbni Ebi Muayt ve Nadr İbni Haris de ona destek verip yol gösteriyorlardı. Küfür adına kinini kusuyor ve göz göre göre insanları ölüme sürüklüyordu. Son hükmü de yine o verecekti. Vallahi de Bedir'e ulaşıncaya kadar asla geri dönmeyiz. Sonra da orada üç gün kalır, develer keser, yemek yiyip, içki içer ve çalgıcı kadınlarla alem yaparız. Böylelikle Araplar bizim toplanıp da buraya kadar geldiğimizi duyar ve bundan sonra da asla bize karşı laf üretemezler. Hadi yolunuza devam edin.